münacat Ya ilahi ve ya rabbi ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuriyle ve Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın dersiyle ve ismi Hakimin göstermesiyle görüyorum ki semavatta hiçbir devran ve hareket yoktur ki böyle intizamiyle ile senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin ve hiçbir ecram-ı semaviye yoktur ki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 Ve on iki seyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki, hikmetli hareketiyle ve itaatli müsahariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemiyetli peykleriyle senin vücu bu vücuduna şehadet ve saltanatı uluhiyetine işaret etmesin. Evet, gökler, sekeneleriyle, her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuası ile dereceyi bedahette.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 Kur'an-ı dersiyle ve Rasûl-ü Ekrem Aleyhissalâtu Vesselâm'ın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar, senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler. Öyle de cevv-i sema bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları ve ile ve yağmurlarıyla senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ederler. Evet, camit, şuursuz bulut,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 ve koca fezayı konuşturan ve tespihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan radat dahi, lisan-ı kâl ile konuşarak seni takdis edip, rububiyetine şehadet eder. Hem zihayatların yaşamasına en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek, nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifeler ile tavzîf edilen rüzgârlar dahi, cevvi, Adeta bir hikmete binaen levh-i ve isbat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtası suretine çevirmekle senin faaliyeti kudretine işaret ve senin vücuduna şahadet ettiği gibi senin merhametinle bulutlardan saıp zi gönderilen rahmet dahi mevzun muntazam katreleri kelimeleriyle senin vüsat rahmetine ve geniş şefkatine şahadet eder. Ey mutasarrıf-ı faal ve ey feyyaz-ı müteal! Senin vücub bu vücuduna şehadet eden bulut, berk, rât, rüzgar, yağmur, birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i ile keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber, birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle,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 Ey arz ve semavatın Hâlık-ı Senin Kur'an-ı Hakîminin talimiyle ve Rasûl-ü Ekrem dersiyle iman ettim ve bildim ki, nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevv-i ile senin Vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de, arz bütün mahlukatiyle ve ahvaliyle,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 ve mevzûniyetiyle seni bildirmesin ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri mahdut ve maddeleri bir ve müteçabi olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden yanlışsız, mükemmel, süslü, alamet-i harikalı olarak yaratılışları sani hakimlerinin vücuduna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 Gayet muntazam ve mütenevi meyveleri ve mahsulleri Hazine-i Gayb'tan getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şahadeti bulunmasın. Ey Fatır Kadir, ey Fettah Allam, ey Faal Hallak. nasıl arz bütün sekenesiyle Halık'ının vacibül vücud olduğuna şehadet eder. Öyle de senin ey Vahidi i Ehad, ey Hannan Mennan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 belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve bâkî bir daâr-ı saadet için olabildiği cihetinden alemi bekâda bulunan ihsanatı uhreviyeye işaret belki şehadet eder. Ey hâlikü külli şey, zeminin bütün mahlukatı senin mülkünde, senin arzında, senin havlu kuvvetinle ve senin kudretin ve irâdetin ile